Artık beyat eden mürid, beyat edilen zatın mensubu olup emrine girer. Bunda asıl Ubade bin Samit r.a'nın hadisi şerifidir. Musharun ileyh diyor ki: "Beyat eden mürit, beyat edilen zatın mensubu olup emrine girer." "Beyat eden mürit, beyat edilen zatın mensubu olup emrine girer." "Beyat eden mürit, beyat edilen zatın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 Allah Teala'ya teslim olanlara fiilen yahut işareten, mesela şu bu diye ifadesiyle, heze zalike gibi kelimelerle, aynı zamanda göz, kaş işaretiyle dahi Allah Teala'dan gelen vahyi tefsir ve izah eder. İş böyle olunca, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, fiiliyle yani tatbikatıyla, işaretleriyle, ilk kez Kur'an'ı tefsir etmiştir. Nitekim li tubayyin lin-nasi ma ileyhim. Umum halka kendilerine inen hükümleri beyan edesin diye ayeti kerimesi bunu izah etmektedir. İslam dinini kabul edip kendisine en yakın olanlar en güzel öğrendiler. 24 saat evin içinde iyal fertleri, evin dışında dahi kendisine teslim olanlar fiilini, takrirlerini kabli yani dil ile öğretmelerini tespit eder, tespit ettikleri tatbiki İslam'ı başkalarına talim ederlerdi. Ashabdan Amr bin El-As radıyallahu ta'ala anhu gibi yazı bilenler çok az idi. Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, önce Kur'an'la hadis birbirine karışır diye endişeli olduğundan, inen ayeti kerimelerden başkasının yazıyla kaydedilmesini yasaklamıştı. Bilahare, Bil fiil yazı yazmaya muktedir olanlara yazı ile dahi fiilinin, yani yaptığı işlerin, kavlinin, yani sözlerinin, manası bilinmese dahi hareketlerinin ve mücerred işaretlerinin, yani konuşma esnasında el, yüz, kaş, gözle işaretlerinin dahi yazıyla kaydedilmesini emretti. Belliğû anni ve lev âyeten wa hadditu an beni İsraîle wa la harace. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْ يَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ min النَّارِ Benden bir ayet eşit hareket ve işaret dahi olsa tebliğ edin. İsrail oğullarından eşit başlarına gelen hadiselerden de bahsedin. Size bu hususta bir darlık vebali yoktur. Ve her kim kasten benden naklen yalan uydurursa ateşteki yerine hazır olsun buyurmuştur. Bu hadisi şerifte de, İş bu söylediği mana açıklanmaktadır. Demek talim esnasında Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemin işaret ve hareketleri dahi şeriattir, dindir. Onun için zapt etmelerini emretmiştir. Böylece inen ayetlerin nüzul yahut hadisi şeriflerin sudur yani varit olmasının sebebi ne olursa olsun hükmü umumdur. Aynı zamanda ayeti kerimelerde, hatta hadisi şeriflerde muhatap olunanlar kim olursa olsun hüküm umumdur. Son zamanlarda tesettür ayetleri gibi doğrudan zevce-i kiramın muhatap olduğu ayetlerin veya zat-ı şerifinin muhatap olduğu ayetlerin kendilerine mahsus olduğunu, mesela tesettürle hicabın zevce-i kirama mahsus kaldığını, teheccüd namazının peygambere has kaldığını iddia eden kimseler ya İslam düşmanıdır ya dinden habersizdir. Zira bu tür ayetlerde hitap has, hüküm umumdur, eşit kapsamlıdır. Nitekim örf olarak da kavmin içinde en sorumlu kimse muhatap alınır. Sorumluluk ve mesuliyet ise umum tabileri hakkında gerçekleşir. İşte Kur'an-ı Hakim'de yahut hadisi şeriflerde muhatap alınan zevatlar asıl maksat olmamaktadır. Bu tür ayet ve hadisler Emre Has hitabı Am kabilesindendir.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 İkinci, üçüncü yıkamak esnasında estağfirullah demekle kalbende Ya Rabbi, ben azalarımı kirden yıkıyorum. Sen nefsimi ve azalarımı günahlardan temizle diye yalvarır. Allahumme a'ti nefsi takvâhe ve zekkihe ente hayru men nefsime günahlardan korunmak, emirleri yerine getirmekten ibaret takvasını ver ve onu emrine muhalif,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 İkinci rekatinde İhlas suresini okumak müstehaptır, güzeldir. Her namazda tadili erkan ve huşu şart olduğu gibi bunda da huzuru kalp şarttır. 5-6 Birinci edepten anlaşılan hüsnüzan zan ile birlikte, sadatların ruhaniyetlerinin himmetinin hazır olmasına inanmaktır. Fakat ruhaniyetlerin hazır olması ayrı, o ruhanilerden feyz almakta ayrı bir şeydir her ne kadar müntesibin kalbi temizlendi ise de, ruhanilerden feyz alma kabiliyetini elde etmek için, ruhanilerin sahibine Kur'an-ı Hakim'den bir Fatiha ve üç ihlas okumalı, bununla feyz alırım diye inanmalıdır. Okuduğu Fatiha ve ihlas-ı şerifelerin sevabını, enbiyanın ruhu olan Hazreti Nebi-i Muhtereme, âl ve ashabına, sonra tarikat imamları olan Bazı Geylani, Şah-ı İmam Rabbani, Eba Hasan Şazeli yani intisab ettiği Meşrep imamı ile onun arasındaki olan şeyhlere mesela Şeyh Abdülhak'a bağışlar. 7. Feyz alması için mürid ölüm rabıtasına ve şeyhinin rabıtasına dönmekle Hâsibû enfusekum qable en tuhâsebû fe innehû ehvenu lihisâbikum çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin.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 Ebi Şedat bin Evsin hadisidir. Muşarun iley Ubade bin Samit'in huzurunda şöyle anlatıyor. Ubade bin Samit de onu tasdik ediyordu. kunna inden Nabi Sallallahu Teala Alihi ve Sallama, "Fakale helfikum gribun?" Yani ahl kitabi Kitabı. "Kulna la, ya Rasulallah." Fakamra bi galq al babi. Ve "Kale irfagu aydiyekum." Ve "Kulu la ilahe illallah." Fakrafana aydiyena saatan Sonra dedi: Elhamdülillah. Allahumme innake ba'atteni bi hadhihi al-kalimati wa amartani biha wa ba'adteni 'alayha fe Bizler Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem'in yanında idik. Sizin içinizde garip, yani ehli kitaptan bir kimse var mıdır diye sordu. Biz hayır dedik. Bunun üzerine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 ve buna inanmak üzerine cenneti vaadettin ve gerçekten vadine muhalefet etmesin sonra dedi ki sizlere müjdeler olsun muhakkak Allah Teala size mağfiret buyurdu